Herkese merhaba. Ee, Gevende'den Gökçe Gürçay. Ee, 25 Aralık Pazar akşamı saat 6'da e, Van'ı terk etmiyoruz ee, başçı altında. E, Gevende Kardeş Türkler ve Grup Yorum olarak e, herkesi e, Bostancı Gösteri Merkezi'nde bekliyoruz. E, katılmanız, yardımcı olmanız. Bilet alıp o konserde olmanız, o beraberliğe, o dayanışmaya sizinle katılmanız bence bizce çok önemli. Bu konserin amacı Van'da şu anda barınma ihtiyacında olan çok sayıda insana konteynerler içinde yaşayabilecekleri, barınabilecekleri kardan ve soğuktan başlarını sokabilecekleri bir dört duvar verebilme, çabasının bir e, ürünü olacak o konteynerler. Yardımlarınız, katılmanız, bilet almanız çok önemli. Hem de e, güzel de bir konser olacağını tahmin ediyoruz. Ve herkesi e, 25 Aralık akşamı postancı gösteri Merkezine bekliyoruz. Biliyorsunuz Van Deprem'in yerinden yaklaşık 2 aylık bir süre geçti. Hı -hı. Ve bu 2 aylık süre içerisinde şu anda Van'la e, tek bir bile çakılmış durumda değil. Yani biz e, ilk deprem Olduktan sonra da kısa bir süre sonra e, grup yorum elemanları 3 kişi gitmiştik Van'a. Gönüllü olarak gittik çalışmaya. E, grup yorum elemanları avukat bey aşçı ve dev gençli arkadaşı olarak bir hep şeklinde gittik Van'a. Orada yaklaşık 15 gün kaldık. Çalışmalarda bulunduk, depolarda çalıştık. insanlara gittik, sohbet ettik insanlarla. E, yani biz orada Van halkının, e, daha doğrusu devletin orada Van halkını yalnız bıraktığını düşünüyoruz. Ve Van halkı yaralarını kendisi sardı. Böyle bir durum yani Van'da devlet yoktu. 3 aylık bir süre geçti. Van'da devlet yoktu. Tek bir çivi çakılmış durumda değil Van'a. Ve şu anda insanlar çadırlarda kalıyorlar. Her gün haberlerde de izliyorsunuzdur. Gerçi bu haberlere çok da yansımıyor ama. Şu anda Van'da çadırlar yanıyor. Çadırlarda bebekler yanıyor. En son 3 aylık bir bebek hayatını kaybetti. Bu yüzden bu konserden elde edilecek gelirle biz oraya konteyner alacağız. Çok somut, çok somut bir talep. Bu konserden gelecek gelirle oraya insanların ısınması için konteyner alınacak. Bu anlamda duyarlı olan herkesi konsere bekliyoruz. Ee, Van'ı terk etmiyoruz. Boğaziçi gösteri Sanatları Topluluğu'nun başlatmış olduğu bir kampanyadır. Ee, Van depreminden kısa bir süre sonra başladı. Hemen bir konser etkinliği olarak organize edilmedi. Öncelikle gönüllü arkadaşlarımız Van'a gitmeye başladılar. Her hafta birkaç arkadaşımız gitti ve orada e, işte dağıtımların yani yardımların dağıtılmasından her türlü orada verilen her türlü işi yapmaya kadar var oldular ve geri döndüler döndüklerinde gözlemlerini izlenimlerini medya yolu paylaştılar çok önemlidi çünkü bu sadece basın yayından duymak yeterli olmayabiliyor biliyorsunuz bizzat gözlemlerini aktardılar. Ee, ve o zamandan bu zamana gönüllü arkadaşlarımız e, sürekli gittiler Van'a. Konser e, etkinliği de bu e, Van'ı terk etmiyoruz kampanyası içinde e, ayrı bir başlıktır. E, grup Yorum, Gevende ve Kardeş Türküler e, 25 Aralık Pazar günü Bostancı Gösteri Merkezi'nde olacağız. 18'de başlayacak konser. E, yaklaşık 3 saat sürecek bir etkinliktir. Bu konserin geliriyle e, herhangi bir yere bağış yapmayacağız bir yani ne kadar gelir elde edeceğiz bilemiyoruz ama bir konteyner ya da prefabrik ke şimdi konteyner olmasını düşünüyoruz Hı. alıp bana götürmek oraya bizzat yani yerleştirmek bunu gözümüzle görmek istiyoruz Somut bir iştir yani amacı somut bir orada kışın, ee, barınma sorunu yaşayan kış geldi epey soğuk Van biliyorsunuz hı hı. barınma sorunu yaşayan üşüyen e, ailelere yardım etmek istiyoruz ve bu şekilde yardım edebileceğimizi düşünüyoruz. E, tabii ki biz tek başımıza yeterli olamayız böyle bir şey için ama e, bir örnek olmasını da istiyoruz bu konserin gelirinin. Bu kampanyanın içinde bir de e, Van Afet Bölgesi ilan edilsin imza kampanyası var. Bunun hala çok önemli olduğunu düşünüyoruz biz. Çünkü e, Van e, Deprem bölgesi olduğu biline biline e, yatırım yapılmamış, e, herhangi bir önlem alınmamış bir bölgemiz. Hala da yani o kadar ay geçti iki ay geç, geçti geçmek üzere hala devlet tarafından e, organizasyon yapılmamış durumda çok dağınık ilerliyor işler, e, gönüllülere, sivil inisiyatiflere kalmış durumda. E, orada da çok iyi çok sağlam gitti söylenemez birçok şeyin e, Van'ın e, terk edilmesi değil. Orada yaşamak isteyen insanların nasıl yaşayacağının düşünülmesi, Van'ın eskisi gibi depremler önce olduğu gibi birçok insan insanın yaşamayı tercih ettiği, edeceği bir yer olmasını istiyoruz. Bir imza kampanyamız var. Bunu e, yönetenlere götürmeyi düşünüyoruz imzalar toplandıktan sonra. E, önemli olduğunu düşünüyoruz afet bölgesi ilan edilmesini.